House Europa, BDR, Köln Radiosu. Bu Perşembe gününde Köln Radyosu'ndan iyi akşamlar, mikrofonda ben Çelik Aktınar, tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala bugün mecliste bilgi verdi. Ölü sayısı 43, buna intihar bombacısı 3 kişi dahil değildir. Şu anda hastanede yatan 94 kişi. Bu 43 kişiden 19'u yabancıdır. Ve bütün şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler, belgeler ve bulgular bu saldırıyı Daesh terör örgütünün gerçekleştirdiği yönünde tahminleri kuvvetlendirmektedir. Efkan Ala'nın açıklamasından hemen sonra yaralı bir kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı maalesef 44'e yükseldi. Biz tekrar kalanlara güç ve başsağlığı diliyoruz. Bugün itibariyle Ankara ve İstanbul'dan gelişmeleri canlı telefon bağlantılarıyla sizlere aktaracağız. Saldırının günlük yaşama, ticaret ve turizme olası etkilerini havalimanlarındaki güvenlik durumunu muhabir arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Değerli dinenler, Kör Radyosu yayınları 1 Temmuz'dan yani yarından itibaren saat 18 ile 18:30 arası artık internet sayfamızdan dinlenecek. Yani sayfamıza gireceksiniz ve şimdi de olduğu gibi bizi bilgisayar, tablet ya da cebinizden internet sayfamız üzerinden dinleyebileceksiniz. Ama illa ki ben radyoyu tercih ederim diyorsanız saat 20'de alışık olduğunuz bu frekansta yayınımızı bir kez daha dinleyebilirsiniz. Hafta sonunda ise alışık olduğunuz frekanslarda Kör Radyosu yerine Almanca yayınlar olacak. Tam olarak neler olacak? Az sonra ayrıntısıyla bunları konuşacağız. Bu akşam Könradyus'un haftanın konuğu ise eğitim bilimci öğretmen Celal Aydemir. Kendisiyle mesleği ve tecrübeleri etrafında sohbet edeceğiz. Funkhaus Europa. Türkçe radyo keyfiniz. Könradyus. Çeviri ve Çiçeğim, bile bile Ezodan dinledik çiçeğim. hasret çiçeğim. İstanbul'da önceki akşam düzenlenen canlı bomba saldırısında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. Kimlikleri tespit edilenler toprağa verilirken geride duygu yüklü yaşam öyküleri bırakıyorlar değerli dinleyenler. Saldırıya ilişkin soruşturmada ise saldırganların kimliklerinin saptandığı bildiriliyor. Şimdi İstanbul ile ilgili son durumu öğrenmek üzere muhabirimiz Rahmi Yıldırım'a bağlanıyoruz. Rahmi saldırıyla ilgili olarak bugün itibariyle bize neler aktaracaksın? Çelik ve katliamında can veren 44 kişiden 19'u yabancı uyruklu, katliamda yaralanan 239 kişiden 94'ü halen hastanelerde tedavi altında tutuluyor. Katliamı gerçekleştiren 3 canlı bombanın kimliklerinin de saplandığı bildiriliyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın mecliste yaptığı açıklamaya dayandırılan haberlere göre soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Katliamcılardan biri Özbek vatandaşı, biri Rus vatandaşı Dağıstanlı. Biri de Kırgız vatandaşı. Katliamcılar bir ay önce Türkiye'ye girmişler ve İstanbul Fatih semtinde 3 ay önce kiralanan bir evde saldırıya hazırlanmışlar. İçişleri Bakanı Efkan Ala eldeki verilerin IŞİD'i işaret ettiğini terörle mücadele bağlamında bugüne değin 50.177 kişiye Türkiye giriş yasağı koyduklarını açıkladı. Katliamla ilgili olarak iktidar ve muhalefet arasındaki suçlama ve eleştiriler de sürüyor. İktidar sözcüleri saldırının Türkiye'nin istikrarını hedef aldığını, ne zaman Türkiye atılım yapmaya kalksa böyle bir saldırıyla karşılaştığını, bugün de Türkiye ile Rusya ve İsrail arasında normalleşme sürecine darbe vurulduğunu söylüyorlar. Muhalefet sözcüleri ise çok değil, 11 ay öncesine kadar Türkiye'de bu gibi katliamların olmadığını 11 ayda 10 canlı bomba saldırısının gerçekleştiğini anımsatıyorlar. AKP iktidarının menzahepçi dış politikasının acı meyvelerinin toplandığını, buna bağlı olarak Suriye'de desteklenen radikal dinci örgütlerinin Türkiye'yi eylem alanı haline getirdiğini vurguluyorlar. İstanbul katliamı ile ilgili bu bilgileri ek olarak Şırnak Merkez, Diyarbakır, Sur ve Mardin, Nusaybi ilçelerinde tam gün sokağa çıkma yasağı devam ediyor Arama tarama faaliyetlerine devam amacıyla Cizre, Silopi, İdil ve Yüksekova'da ise sadece gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Evet Ankara'daki arkadaşımız Rahmi Yıldırım önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırılarından sonra bugünkü duruma ilişkin gelişmeleri bize aktardı. Şimdi de önceki akşam saldırının düzenlendiği İstanbul'a bağlandık. Hattımızda İstanbul muhabirimiz Kürşat Akyol var. Kürşat, İstanbul'da durum nasıl? Önce insanların tedirginliği sokaklarda da hissediliyor mu? Önceki saldırılara oranla İstanbul bu saldırıdan çok daha fazla derinden etkilendi diyebiliriz. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu saldırı hem çok daha organize hem de çok daha çok çok sayıda kişinin ölümüne yol açan bir saldırı oldu. Dilek Onay 44 ölü, 240'a yakın yaralı var. Üç intihar bombacısı aynı anda saldırdı. Üstelik kentin en güvenli sayılan en uluslararası yerlerinden birine, havaalanına. Bu nedenle sokaklarda en çok konuşulan konu bu son iki gündür. İnsanlar çok etkili saldırıdan dolayı. Sonra ayrıca çok da ger, ter, gergin, tedirgin. Özellikle Beyoğlu gibi Kadıköy gibi Bakırköy gibi kentin farklı uçlarındaki eğlence ve kültür hayatının odak noktaları normale göre çok daha telha İstanbul'da. Esnaf da haliyle bu durumdan çok rahatsız. Biliyorsunuz bu saldırı son 6 ayda İstanbul'da meydana gelen dördüncü bombalı saldırı oldu. İlki Sultanahmet, ikincisi Beyoğlu, üçüncüsü veznecileri hedef almıştı. Bu üç sent bilindiği gibi. Hem İstanbulların hem de turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği kültür, eğlence ve ticaret hayatının odağındaki yerler. Şiddet buralardaki sosyal hayatı da ticareti de sert biçimde etkiledi. Kürşat, Almanya'daki terör uzmanları Atatürk Havalimanı saldırısının uluslararası topluma mesajının... Sizi tam kalbinizden vururuz olduğu görüşünde bu da iş için ya da gezme amaçlı gelecek olanların seyahatlerinden vazgeçmesi anlamına gelebiliyor. Almanya'nın en büyük turizm şirketi TUI dönem itibariyle Türkiye'ye satışların %40 oranında azaldığını yaz sonunda bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini açıkladı. Turizm zaten kötü gidiyordu Türkiye'de şimdi ne durumda her şeyden önce İstanbul'daki turistlerin psikolojisi nasıl? Gidiyorsunuz Ocak ayında Sultanahmet'te meydana gelen saldırı Alman turist kapilesini hedef almıştı. 11 Alman öldü burada. Evet. Mart ayında Beyoğlu'nda yapılan saldırıda ölenlerin 4'ü de turistti. Bezneciler'de ölen 11 kişi arasında turist yoktu ama havaalanında ölenlerin en az 10'u yabancı. Yaralılardan 19'unun da yabancı olduğunu açıkladı bugün İçişleri Bakanı. Tüm bunlar son 2 yıldır kötü giden turizme çok ağır darbe vurdu. Oteller bomboş, turizm mesnafı kan ağlıyor denilebilir. Önceki günden bu yana hem turlarda hem de otel rezervasyonlarında yeni iptaller var. Bir rehber arkadaşım gezdirdiği turist grubunun Topkapı Sarayı'na bile gitmekten imtina etmeye çalıştığını, kapalı çarşıda dolaşırken yanlarına biri yanaştığında tedirgin olduğunu anlattı. Özellikle batılı turistleri gezdiren pek çok rehber işsiz durumda. Ajantalar, oteller personelini azaltıyor bu durum. Bütün yan sektörleri de olumsuz etkiliyor haliyle. Evet bir de bir durum daha var bizim zihnimize takılan saldırıdan çok kısa bir süre sonra yaklaşık 6-7 saat sonra Atatürk Havalimanı yeniden ulaşıma açıldı. Oysa Brüksel'deki saldırıdan sonra havalimanının açılması neredeyse iki haftayı bulmuştu Kürşat. Nasıl açıldı bu havalimanı bu kadar kısa sürede güvenlik taraması falan yapılmıyor mu orada? Ee, güvenliğin arttırıldığı belirtiliyor. Üstelik sadece Atatürk Havalimanı'nda değil Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük havalimanlarında da güvenlik önlemleri 3 seviyeye çıkarıldı. Hem polis takviyesi yapıldı hem de havaalanına giden araçlar, kişiler salonlara girmeden önce havaalanının giriş noktalarında da aranmaya başlandı. Başbakan açıkladı bu önlemler arttırılmaya devam edilecek. Ayrıca İstanbul'la Brüksel arasında şöyle bir önemli park var. Evet. Brüksel ve çevresindeki alternatif havalimanları daha çok. İstanbul'da ise yalnızca Sabiha Gökçen var alternatif olarak. Ki kapasitesi her iki limanın yolcularını da karşılayabilecek nitelikte değil. Dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nın bu kadar çabuk açılması bir anlamda zarur aslında. Ve son olarak güvenlik meselesine gelince evet. güvenlik uzmanlarının altını çizdiği önemli bir noktaya Türkiye'nin terörle, terörle mücadele stratejisine değinmek gerekiyor. Profesör Atilla Sandıklı mesela diyor ki havaalanının hemen açılması teröre karşı bir mesaj. Saldırıdanlara verilen mesaj şu terör saldırılarıyla hayatı işlemez hale getiremeyeceksin. Korku, tedirginlik yaratarak amacına ulaşamayacaksın. Köln Radyosu'na konuşan Profesör Sandıklı'ya göre Türkiye teröristlere karşı bu yolu seçti ki bunu çok olumlu bulduğunu söylüyor güvenlik uzmanı Sandıklı. Evet, terör saldırılarının ardından İstanbul'un ruh haline, saldırıların turizme yansımalarını ve güvenlik uzmanının görüşlerini İstanbul'dan arkadaşımız Kürşat Akyol derledi ve aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli dinleyenler, Almanya ve dünya İstanbul'da terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla Türkiye ile dayanışmasını sürdürüyor. Die Tageszeitung Tats gazetesi... Bugün kapkara bir zemin üzerinde İstanbul'un bir silüeti ve üzerinde ben İstanbul'um manşetiyle çıktı. Berlin'deki Brandenburg kapısı ise dün akşam kırmızı beyaz renklere ve ay yıldıza büründü. Kurbanların anısına kapının çevresinde mumlar yakıldı. Gerçekten çok etkileyici muhteşem bir görüntü oluştu. Fransa'da ise Eiffel Kulesi Amsterdam'da Kraliyet Sarayı Türkiye'nin yasını tuttu. Kuveyt, Avustralya'nın Victoria Eyaleti, Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü, Gürcistan Sanda Tiflis Kulesi kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Bu arada değerli dinleyenler, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında bu akşam saat 21'de oynanacak Polonya Portekiz karşılaşması için e, bu karşılaşmanın öncesinde İstanbul'daki terör saldırıları sebebiyle saygı duruşu yapılacağı haberi de Türk medyasında yer aldı. <gülüyor> Your river Özkan söyledi ah İstanbul ve o gün işte değerli dinleyiciler geldi birkaç gündür buradan anlatıyoruz ayrıca internet sayfamızda ayrıntılı bir açıklama var geçen haftadan beri. Radyomuz Funkaos Europa yaza büyük yeniliklerle giriyor. Bu yeniliklere biz ana dil yayınları da dahiliz. Hem iyi haberimiz var Kön Radyosu dinleyicileri için hem de daha az iyileri var. Kön Radyosu yöneticisi, editör arkadaşımız Ayça Tolun şu anda stüdyomuzda. Öncelikle yarın akşam itibariyle bu saatte, burada, bu frekansta değiliz. Bunun gayet makul bir açıklaması da var tabii. Olmaz olur mu? Gayet makul bir açıklaması. <gülüyor> VDR'in bütün radyo ve televizyon programı. Programları belli aralıklarla reformlara tabi tutulur. Öyle söylemek lazım. Malum teknoloji gelişiyor. Dinleyiciler hem yaşlanıyor hem de örneğin çocuklar genç, gençler büyük oluyorlar ve dolayısıyla radyoya da yeni dinleyici oluyorlar bu sefer. Olunca da programları dinleyicilerin bu yeni dinleyicilerin meraklarına ve ihtiyaçlarına göre değiştirmek, yenilemek uyarlamak gerekiyor. Nitekim şimdi tam da böylesi bir değişimin eşiğindeyiz. Almanya'ya malum ezici çoğunluğu Suriyeli olan dolayısıyla ana de Arapça olan bir milyondan fazla insan geldi son birkaç yıl içinde. Funkas Avrupa'nın Arapça yayınları da var. Pazar günleri bir saat. E dolayısıyla bu kadar mülteciyi Arapça konuşan insan gelince e, Arapça günlük bir yayına da şiddetle ihtiyaç duyuldu. E i̇şte bunlar için yani bu Arapça yayınları içinde yer açılması gerekiyordu. Dahası ana dil yayınları çok sayıda biz hep Türkçe'yi söylüyoruz ama altı ana dil yayınımız var. Artık. Onlar da arka arkaya saat altıdan itibaren yayınlanınca bazı ana dil yayınları haliyle gece yarısından sonra kalıyor. Hiç kimse de gece yarısından sonra radyo dinlemeyi programını beklemeyi istemiyor haliyle. Dolayısıyla öncelikle teknolojinin nimetinden faydalanarak ana dil yayınları olarak yarın Saat 18 itibariyle internete geçiyoruz ve hepimiz aynı anda yayınlanıyoruz. Yarından itibaren artık kör Radyosu'nu bizi 18'de dinleyebileceksiniz. İnternet sayfasında dinleyebileceksiniz. İsterseniz bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da dilerseniz cep telefonundan ya da varsa... Evdeki internet radyonuzdan. <gülüyor> i̇nternet radyosu dedin e, evinde internet radyosu olmayan zaten benim internetle işim olmaz bana radyo lazım diyenler ne yapacaklar? Ee, biraz gecikmeyle de olsa bizi yine radyodan hem de bu frekanstan dinleyebilecekler. Çünkü 18'deki internetteki yayınımız bu defa da saat 20 itibariyle radyoda olacak. Her gün saat 20 ile 20.30 arasında. Kön Radyosu e, radyoyu tercih edenler için e, burada bildiğiniz alışık olduğunuz frekansta bir buçuk çuk saat gecik, gecikme ile. Ama yarım saatte kısalıyoruz. Evet, bu Arapça yayına yer açmak gerekiyordu dedik. Biraz bu yüzden ve Funkaz Avrupa yenilikleri içinde de ana dil yayınlarının yerine de yarından itibaren geçerli olacak yeni programlar konuldu. Dolayısıyla Kör Radyosu yarından itibaren sayfamızda internet üzerinden saat 18.18.30 arası yani yarım saat. Aynı yayını bir buçuk saat geçmeli olarak ben tekrarlayayım bunu. Radyo severler için de radyoda saat 20'de şimdi bulunduğumuz yerde yayınlayacağız. Yine yarım saat. Ve hafta sonu da yokuz. Ne yazık ki öyle. Ama Funkas Europa'nın yenilikleri içinde anlattığım gibi çok farklı bir hafta sonu formatı var artık. Körn dinleyicilerini gerçekten bu bağlamda en azından çalınacak iyi müzikler bağlamında ve ilgilerini çekecek mutlaka ilgilerini çekecek e, konular bağlamında içimiz gayet rahat bir şekilde Almanca yayınları hafta sonunda havale ediyoruz. Biz biraz buruk olsak da. Evet. E, bir de dünden beri resmen Facebook'tayız. Evet. E, resmen dünden beri Facebook'tayız. İlk gönderimizde de yazdık dün yazdık ilkini. E, biraz e, geç oldu. Azıcık güç oldu ama galiba iyi oldu dedik. <gülüyor> evet. Görün bir ayağı artık Facebook'ta olacak. Ona gerçekten çok seviniyoruz. Çünkü bizim dinleyicilerimiz çok yoğun bir ...şekilde kullanıyorlar feyzi. Örneğin bu bağlamda da zaman darlığı nedeniyle... ...ya da teknik nedenlerle yayını alamadığımız konuları... ...haliyle video, fotoğraf ve başka hoşlukları... ...artık Facebook üzerinden paylaşacağız dinleyicilerimizle. Facebook'taki bilgiler, daha doğrusu Facebook'a ilgili bilgileri de... ...Funkas Avrupa sayfası üzerinden de paylaşacağız. Dediğim gibi 17.30'dan beri dün Facebook'tayız... Gelin bir bakın uğrayın beğenin paylaşın en güzeli olur ama uğrayıp da gidebilirsiniz. Neredeyse bir çayımızı için diyeceksin sanal olarak. Aynen. Belki bak ona dair bir şey düşünebiliriz. Evet. Evet. E şimdi toparlayacak olursak dünden beri Facebook'tayız bugün radyodayız. Yarından itibaren 18'de hafta içi her gün Kör Radyosu internet sayfasında yayındayız. Bu yayınları saat 20'de de şimdi olduğumuz bu radyo frekansından da dinleyebilirsiniz. Tekrar etmiş oluyoruz bunları. Bu arada internetteki yayınımı saat 18.30'da bittiğinde örneğin kaçırdıysanız istediğiniz zaman aralığında istediğiniz mekanda söylediğimiz gibi bilgisayarınızdan tabletinizden ve cep telefonunuzdan dinleyebilirsiniz bizi durum böyle değil mi Ayça? Evet o on demand hikayesine yani canlı yayın bittikten sonra e, internetteki sayfamızdaki canlı yayın bittikten sonra on demand bizi dinleyebilirsiniz dememize belki bir açıklık getirmek gerekiyor. 18.30'da yayın bitiyor ve siz kaçırdınız, sinemaya gittiniz, haliniz yok bizi dinlemeye ama e, kör radyosunu istediğiniz saatte artık istediğiniz mecradan cep e, telefonundan, bilgisayardan tabletten istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz çünkü İngilizce'de on demand denilen hemen indirilebilir bir durumda olacağız. Dolayısıyla artık bizim yayın saatlerimize ve bizim buralarda oturmamıza filan bağlı Gerek değil o, dinleyicilerimiz. Olmayacak. Evet. <gülüyor> Birazdan Şevval sağ mikrofona gelecek ve sizlere sensiz kaldığım geceler diyecek ama biz sizleri akşamları ve de geceleri KÖN Radyosu'ndan mahrum bırakmayacağız değerli dinleyenler. Teşekkürler Ayça.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 Kendini sevdirmek için yaktın beni için için Bana ne ümitler verdin Artık ben seninim derdim Saçımı okşar severdi. Gönlümle sen çok savaştın Şimdi niçin benden kaçtın Başıma bu derdi açtın Şevval Sam söyledi, sensiz kaldığım geceler. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die UEFA Euro 2016. Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Portekiz-Polonya çeyrek final maçı var. Bu maçın sonucu ilk yarı finalisti belirleyecek değerli dinleyenler. Bu akşam bizim saatimizle 21'de başlayacak ve Marsilya'daki Stade Vélodrome'da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Bürci yönetecek. Karşılaşma öncesi Polonya'nın teknik direktörü Adam Navalta, Portekiz karşısında her geçen gün daha iyi oynayan takımıma güveniyorum dedi. Portekiz'te teknik direktör Fernando Santos, Polonya çok güçlü bir takım, zor bir maç olacak. Her iki takımın da yarı final şansı eşit, son dörde kalan ilk takım olmak için her şeyimizi ortaya koyacağız diye konuştu. Yorumcular Polonya'nın çeyrek finale yükselmiş olmasının ülkenin futbol tarihinde büyük bir başarı olduğunu söylüyorlar. Portekiz'in ise son 20 yılda çeyrek finale yükselme başarısını sürekli gösterdiğini hatırlatıyorlar. Kağıt üzerinde Portekiz'in favori takım olduğunu, büyük tecrübesi bulunduğunu belirten uzmanlar bu aşamaya kadar gelmiş olan Polonya'nın ise Portekiz'e karşı mutlaka başarılı olma azminde olacağına işaret ediyorlar bugüne kadarki karşılaşmalarda büyük bir varlık gösteremeyen iki takımın hücum yıldızları Cristiano Ronaldo ile Robert Lewandowski arasındaki düello bakalım bu akşam nasıl sonuç verecek? Cumartesi günü ise yine akşam saat 21'de Almanya ile İtalya kozlarını paylaşacak. Almanya elbette asıl bu maça kilitlenmiş durumda. Futboldan bir notumuz daha var. İsveç'in yıldız forveti Zlatan İbrahimovic, İngiliz takımı Manchester United'da transfer olacağını Facebook hesabından duyurdu. Ajansların acil koduyla geçtiği haberde 34 yaşındaki İbrahimovic'in bundan böyle Bastian Schweinsteiger ile birlikte aynı takımda top koşturacağı bildiriliyor. Evet Funkaos Europa'da Kön Radyosu canlı yayınında şimdi Atilla Azrak'la günün diğer gelişmelerine geçiyoruz.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 Türkiye'de Şebnem Korur, Fincancı ve Erol Önderoğlu tahliye edildi. Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmaya katıldıkları için tutuklanan... ...İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ile... ...sınır tanımayan gazeteciler öğütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak olan Fincancı ve Önderoğlu 8 Kasım'da ilk kez hakim karşısında çıkacak. Öte yandan Fincancı ve Önderoğlu ile aynı gün tutuklanan yazar Ahmet Nesin hakkında hazırlanan... İddianamenin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hala incelendiği ve henüz bir karar verilmediği öğrenildi. Fincancı ve Önderoğlu'nun tutuklanmaları uluslararası kamuoyunda da dikkat çekmiş yoğun eleştirilere neden olmuştu. Tutuklamalar yalnızca muhalifleri, aktivist ve gazetecileri susturma değil, onlar için faaliyet yürüten kurumları da işlevsiz hale getirme olarak yorumlanmıştı. Bu arada Brüksel'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin eleştirdiği terörle mücadele yasalarını komisyon başkan vekili Tim ele alacak. Afganistan'da canlı bomba saldırısında 37 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta askeri okul öğrencilerini taşıyan bir otobüse yapılan bombalı saldırıda en az 37 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı ateşlediği sırada ikinci bir saldırganında olay yerinden kaçmaya çalışan öğrencilere hedef aldığı bildiriliyor. Saldırıyı Taliban üstlendi. Maryland Üniversitesi Küresel Terör Veri Bankası'na göre Afganistan dünya çapında en çok terör saldırısı meydana gelen ikinci ülke. Birinci sırada ise 2003'ten bu yana 16 üzerinde terör saldırısının yaşandığı Irak yer alıyor. Türkiye ise en çok terör, terör saldırısının düzenlendiği üçüncü ülke. Almanya'da emeklilik maaşları yarından itibaren artıyor. 23 yıldan bu yana en yüksek emeklilik maaşı zammı yarın yürürlüğe giriyor. Batı Alman eyaletlerinde emekliler %4.25'lik bir zam alacak. 1 Temmuz'a itibaren çocuklu aileler içinde bazı yenilikler hayata geçiriliyor. Düşük gelirli ailelere ödenen çocuk yardımı Kinders uçlak, 140 eurodan 160 oraya çıkıyor. Bir başka yenilikse elektronik eşya satan mağazaların bundan sonra hurda aletleri geri alması zorunlu. Mağazalar burada beyaz eşyaysa yalnızca benzer büyüklükte bir başka ürün satın alındığında geri almakla yükümlü olacak. Değerli bu değişikliklere ilişkin atilla Azran detaylı haberi yarınki Köln Radyosu yayınında. Funkhaus Europa. Her Kuşağın sesi. Köln Radyosu. yemez Yazık edecektim aman Allah. I messed KÖN Radyosu'nda bu akşam bir eğitim bilimci, bir öğretmeni ağırlıyoruz. Celal Aydemir 1954 yılında Erzincan'da doğdu. Liseyi Erzincan'da bitirdi. Öğrencilik yıllarında Vatan Gazetesi Doğu Anadolu temsilciliği yaptı. Yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamladı. Öğretmenlik mesleğine Türkiye'de başlamadan gazetecilik öğrenimi için 1979 yılında Almanya'ya geldi. Dil sorunundan dolayı bu mesleğe geçemedi. 1980'de Esin'de öğretmenliğe başladı. Türkçenin okullarda yabancı dil olarak okutulmasına öncülük etti. Yeni Dil adlı eğitim dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 14 yıl boyunca Kuzey Ren Eyaleti Eğitim Bakanlığında meslek içi eğitim seminerlerini yönetti. Ders müfredat programları hazırlık komisyonunda yer aldı. Bunun dışında Almanya'daki okullarda okutulan 4 ders kitabı yayınladı. Öğrencileriyle katıldığı kitap projesinde ise 6 kitap yayınlandı. Halen RUR Öğretmenler Derneği Başkanlığı ve RUR Veliler Birliği 2. Başkanlığı görevlerini aktif olarak sürdürüyor. Boş zamanlarında şiir ve öyküler de yazıyor. Bu konuda seminerler veriyor. Celal Aydemir, hoş geldiniz. Kör nasıl diliyomuza? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce kısa sorularımızı sizden kısa yanıtlar e, almak istiyoruz. Almanya'nın en çok nesini seversiniz? Ee, Almanya'da bir düzenli bir yaşam biçimi var. Bir defa onu severim. Ee, klasik hale gelmiş ama... E... Biraz dakikler Almanlar, Türkiye'ye biraz daha rahat Almanya'ya göre. Dakik olmayı severim. Peki Türkiye'de en çok neyi özlüyorsunuz? Türkiye'de çocukluğumu özlüyorum öyle diyebilirim. Ben çocukluğum benim Fırat Nehri kenarındaki bir küçük bir köyde geçti. Oradaki o soğuk kaynak sularını özlüyorum. Peki şu cümleyi tamamlar mısınız? Biz artık Almanya'nın bir parçasıyız çünkü bu geçen 55 yıl içerisinde artık Almanya'ya damgamızı vurduk. İsteseler de istemeseler de Almanlar bizim bizim kültürümüzü kabul etmek zorunda kaldılar. Almanya, Almanlar bizim sayemizde dünyaya açıldı. Ben öyle görüyorum. Öğretmen ya da eğitim bilimci olarak örnek aldığınız bir herhangi bir kişi var mı? Önce ilkokul birinci sınıf öğretmenimi örnek alırım. İstanbullu bir beyefendiydi. Daha sonra da Adnan Bin Yazar Türkiye'de yaşayan ünlü yazar. Evet, evet. evet, Adnan Bin örnek alırım. Evet, buraya kadar çok teşekkürler Celal Bey. Şimdi sohbetimizi birazcık koyulaştıralım. Ee... Maşallah eğitim alanında yapmadığınız şey kalmamış gibi sanki öyle geldi bana. Önce en baştan başlayalım. Türkiye'de öğretmen olmuşsunuz ama mesleğinizi icra etmemişsiniz ve farklı bir kulvarda gazetecilik alanında koşmak üzere Almanya'ya adımınızı atmışsınız. Sizi böyle bir adım atmaya o dönem ne gibi faktörler itti? Im, gazetecilik mesleği bugün olduğu gibi o zaman da Türkiye'de zordu. Doğu Anadolu'da çalışan birisini İstanbul merkezine almak istemediler. Dediler ki yani batıdan birisi doğuda görev yapamaz. Ben de biraz, biraz da gençlik işte delikanlılık diyelim. O biraz çılgınlık yapıp... Gazetenin sahibi numanesine dedim ben Avrupa'ya gideceğim orada gazetecilik eğitimi alacağım dedim. kırdı biraz yani kırdı, bu şey. Kırdı evet, evet. evet. yani e, büyük, büyük ünlü gazeteci olmak istiyordum ve e, Türkiye sınırları içerisine kalmak istemiyordum. Geldim buraya maalesef e, iyi araştırmamışım biraz e, o zamanki Türkiye kafasıyla bakmışız. E, ne Almanca var ne İngilizce var e, maalesef ok, e, okula kayıt yapmadılar. Evet. O, öyle bir zorluk çektiniz yani i̇ki, o dönemde. İki dil zorunluluğu vardı iki dilde ya Almanca ve İngilizce'yi ana diliniz gibi bilmeniz gerekiyordu, gerekiyordu ve bu olmadığı için, olmadığı o, için... giremediniz evet. peki sizin öğretmenliğe başladığınız yıllarda e, bu yaşayanlar bilir burada o dönemleri Türkçenin yabancı dil olarak kabul görmesi çok zordu e, siz ders müfredat programları hazırlık komisyonunda da girişte söylediğimiz gibi yer aldınız. E, bir zamanında Köln olarak gelip sizinle bu konuları konuşmuştuk evet. Türkçenin okullarda yabancı ...dil olarak kabul görmesi, abiti ufak olarak tanınması e, gibi konularda nasıl çalışmalar yaptınız, neler yaptınız? Şimdi biz şanslıydık aslında bu konuda. E, Türkçeyi seven, e, Türkleri seven değerli bir dostumuz vardı. Gelsenkirchen'deki bir lisenin müdürü, Wilhelm Funke. E, bence e, bunun resmini büyütüp Türkiye <gülüyor> Büyükelçiliği'nin duvarına asmak O gerek. kadar değerli e, diyorsunuz. O kadar değerli. O kapılarını açtı. Ve e, bize e, çalışma düştü, e, hazırlamamız gerekliydi. E, Alman eğitim sistemine göre müfredat programı hazırlamamız gerekliydi. O zaman birkaç arkadaşla birlikte e, Özgür Polat, Ömer Polatlarla birlikte e, bu Bunlar Bunların eğitimciler, eğitimciler. Almanya'nın evet. yakından tanıdığı eğitimciler. Aynen evet. böyle. E, çalışmaları yürüttük ve e, güzel yani başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Peki bugün okullarda Türkçe dersleri konusunda hangi noktaya gelindi? Türkiye kökenli çocuklarda velilerde veya Almanlarda Türkçeye ilgi nasıl bugün? Şimdi önce Türk öğrencilerden başlayayım. Yani bizim bu edindiğimiz 1985'ten işte 2015'e geldiğimiz bu süreç içerisinde öyle diyelim. Bu süreç içerisinde biz yüzlerce e, akademisyen e, mezun ettik okulumuzdan. Ve gerçekten bunlar e, liseyi bitirdikten sonra mesleği hemen e, mesleği öğrenmediler, üniversitelere gittiler. E, Birçok akademisyenimiz var çevrede, savcılarımız, hukukçularımız, doktorlar vesaire. E, öğrenciler e, bir defa Alman arkadaşlarıyla işe başlayınca aynı eşitlikte değillerdi bunlar bunlara destek verdik ee, Türkçe e, ana dilleri e, bazılarının ana dili olmasa bile yani Almanca ağırlık basıyordu Türkçe'yi öğrendiler Türkçe ile birlikte Alman arkadaşları kadar Almanca dersine de başarılı oldular yani, yani e, Türkçe'yi öğrenmelerinin Almanca öğrenmelerinin çok büyük katkısı olduğunu söylüyorsunuz yani, e, bizim öğrencilerin Türkçe dersine katılan öğrencilerin e, sorunu e, Almanca'yı bilmeme falan değil Bunlar zorluk çekiyorlarsa fizikten, kimyadan vesaire bu tür derslerden çekiyorlar. Almanca dersinde, e, İngilizce dersinde de öyle. Türk öğrenciler Alman öğrencilerine nazaran daha başarılılar. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama biraz dilerseniz müzikle ara verelim. Tamam. Ee, siz yeni türküyü sever misiniz? Kuşlar bize öyle getirdi haberini. Bize olur mu? Biz de severiz. <gülüyor> ee, sizin için hem de bu fırsattan istifade Tuğba Tunçak içinde çalıyoruz. Yeni türkü söylüyor. Eyvallah. Eyvallah. dostlarla bir masada baş başa götürür şarkılarına dalga dalga efkara gelsin eski anılar camlar altı kahvesi kumsal boyu gün ışığında. duruyor bak izlerimi paylaşılan o sohbetler gözyaşları ve gülüşler ey vallahi geçip giden yıllara eyvallah tükenmeyen o da eyvallah yedi veren hayata eyvallah tükenmeyen dostluğa Görken dostlarla o güneşli yolda ıslım dudakımda adım adım doğrua rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca kumsal boyu günüşünde duruyor bak isteğimiz paylaşılan o sohbetler göz yaşları ve gülüşler. Hey! Geçip giden yıllara Eyvallah tükenmeyen umuda Eyvallah yedi veren hayata Eyvallah tükenmeyen dostluğa Betkörn Radyosu'nda bu akşam eğitim bilimci öğretmen Celal Aydemir'i ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Hoşunuza gitti mi şarkı? Ya nefis. Tanımadığım bir şarkıydı. Çünkü Eyvallah. Son evet, evet, son dönemlerin şarkısı. Yeni Tabi Tabii eski kadro Dikdok, yok ama olmasa sadece eee yeni var. türkü'nün mayası var orada. Maya var. Evet, evet. Eski tat var. Şimdi Celal Bey siz e, halen Rur Öğretmenler Derneği başkanısınız ve Rur Veliler Birliği ikinci başkanlığı görevlerini aktif olarak sürdürüyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Evet, doğru. E, sivil toplum kuruluşlarındaki bu tür örgütlenmeler neden önemli? Eee um... Bir de yaşadığımız ülkede Almanya'da bireysel olarak siz fikirlerinizle ortaya çıktığınız zaman kurumlar tarafından ciddiye alınmıyorsunuz. Yani istersen ünvanınız doktor da olsa profesör de olsa bunun hiçbir anlamı yoktur. Ama örgütlü olduğunuz zaman sesinizi duyurabiliyorsunuz. Yalnız bu sivil toplum kuruluşları başkanlığını yapanlar yönetim kurumunda olanların halk içerisinde... ...beğeni almış, halkın... E, ...önlerini... Onayını, ...onayını almış kişiler olması evet, gerek. Evet. Yani şu... E, ...hemşeri dernekçiliği, işte adam kayırma... Bir, ...vesaire bir çıkar şeyleri... E, vermesi, ...olmaması diyorsunuz, gerek. Diyorsunuz, evet. Yani... Dernek başkanları topluma konuşmasıyla, oturmasıyla, yaşam biçimiyle, her şeyiyle örnek olması gerek. Davranışlarıyla yol gösterici olması gerek. İnandırıcı olması gerek. Onu dinleyen kişilerin, onu dinleyen velilerin ya da öğretmen arkadaşların ya da bir kurumun e, ciddiye alması için e, biraz doğrusu e, oturaklı olması gerek. Peki <gülüyor> oturaklı olması gerek. Bu kuruluşlardaki çalışmalarınızda e, ...önünüze koyduğunuz hangi hedeflere ulaştınız genel anlamda eksikliğini gördüğünüz şu noktaya mutlaka ileride odaklanmamız lazım dediğiniz şeyler var mı? Şimdi bizim iki derneğimizde de iyi, iyi bir ekibimiz var, seçkin insanlar var. E, bu dernekler bir anlamda da e, Hayat okulu gibi bir şey oluyor. Yani sadece bazı şeyleri organize etmiyoruz. İlişkiler gelişiyor. İnsan beyni bir süreçten geçiyor. Kendisini geliştiriyor. Öğrendiği yeniliklerle, deneyimlerle falan kendisini yeniliyor. Biz de derneklerimizde bunu yaşıyoruz. Evet. Dernekçilik tabii özverili e, gönüllülük e, alanında yapılıyor. Böyle e, kendiliğinden e, isteksiz gelen birisi e, derneklerde başarılı olamaz. E, e, bir, birkaç toplantıdan sonra e, seziliyor e, bunlar. E, ya da ne bileyim kendi kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmak için bir derneğe girmişse bir kişi. Bundan fazla e, bir yarar gelmiyor. Ondan yani yarar gelmiyor evet. evet. Yani özverili olan, e, bunlar maddi bir karşılık almıyoruz biz buradan. Aldığımız tek karşılık, özür dilerim, aldığımız tek karşılık... E, İnsanların teşekkürünü almak, onların onayını almak, yapılan işlerin bir işe yaraması. Peki tekrarlayayım, yani belirli bir şey görüyor musunuz? Şu noktada odaklanmamız, yoğunlaşmamız lazım dediğiniz bir konu var mı? Bir alan var, var mı? esas olarak eğitim alanında çalışıyoruz. Yani böyle siyasi görüşleri falan biz karıştırmıyoruz. O, o alanda yani önemsediğiniz Aynı. bir şey var mı? Var, var. Herhangi önünüze koydum. Birincisi bu ana dil derslerine e, katılımı e, artırmaya çalışıyoruz. Ana dil derslerine. Evet. evet. Ana dil derslerine e, katılımı artırmaya çalışıyoruz. Biz 8 yıl önce e, kurulduk. 8 yıl önce e, Türkçe öğretmenlerinin sayısı dibe vurmuştu. Türkçe e, ana dil derslerine katılımın sayısı %36'lara falan düşmüştü. Kampanyalar yürüterek e, buradaki eğitim bakanlığına e, bizim eyaletimizin eğitim bakanlığına baskılar yaparak... Türkçe öğretmenlerin sayısını artırdık. Derneğimizde genç öğretmenlere şöyle bir imkan sunuyoruz. Öğretmenlik işi için başvuranlara nasıl başvuracağını, nereye başvuracağını, neler yapması gerektiğini konusunda yardımcı oluyoruz. Dilekçe yazma konusunda. Sonra meslekçi eğitim seminerleri düzenliyoruz. Arkadaşların kendilerinde yaşadıkları toplumda iyi hissetmeleri için. Ee, öğretmenler odasında Alman arkadaşlarla birlikte ortak çalışmalar yürütebilmesi için bu tür çalışmaları e, yürütüyoruz ee, biz e, e, hiçbir zaman yaptığımız işi e, nokta koymuyoruz hep böyle cümlede bir virgül vardır. Bunun arkası gelecektir demektir. Sizin işlerde ee, de bunun arkası gelecektir gelecek, diyorsunuz tabii. mutlaka. Yani, bir şey bu, bu bitti evet. demiyoruz. Ondan sonra daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi siz bunca işinizin arasında Celal Bey Almanya'daki okullarda okutulan dört evet. tane ders kitabı yazmışsınız. Bir de öğrencilerinizle katıldığınız bir kitap projeniz var. Bu çerçevede zannediyorsam altı kitap yazılmış, şey yapmış, yayınlanmış. Ee, Yazarlığa bu, bu şeye nasıl merak sardınız bu konuya? Ee, e, ders kitapları yazarlığı aslında bir ihtiyaçtan e, doğan bir şey. Ee, benim çalıştığım okulda e, Alman çocukları için bir Türkçe projemiz vardı. Katılım çok yüksekti. Düşünebiliyor musun? Latinceden ve 3. E, yabancı dil olarak Latince ve Fransızcadan daha fazla katılım vardı. Fransız öğretmenleri kıskanmaya başladılar. <gülüyor> Türkiye'ye katılıyorlar ama elimizde e, ders malzemesi yoktu. E, zorunlu olarak e, bakanlık e, bize öyle bir görev verdi. Ben de yani biraz bir, bireysel bir çalışma oldu. Ama bir başlangıç oldu. Beggnung Sprache Turkish e, diye bir kitap e, hazırladım. Daha sonra bu gelişti. Şu, şu an yani ee, i̇çinde bulunduğumuz eyalette Kuzeyren ve Esfaliye eyaletinde birçok okulda e, Alman çocuklara da e, Türkçe dersleri veriliyor. Peki, Daha doğrusu Türk olmayanlara öyle diye. Onu. Peki öğrencilerinizle birlikte yaptığınız bu çalışma benim ilgimi çekti. Biraz ondan bahsedin. Nasıl oldu? Evet. Tecrübeleriniz <gülüyor> nasıl oldu? Ondan sonra da bitirelim sohbetimizi. Tamam. İkinci e, bizim projemiz e, e, bir öykü e, çalışmalar yapan bir e, doktor Arthur Nickel diye bir arkadaşımız var. Ee, onun e, teşvikiyle oldu. Öğrencilerimize ben e, okulda e, öykü yazma tekniklerini öğrettim. Ve katıldılar. E, yıllık ortalama e, 25-30 arasında öğrencimiz katılıyor. Büyük çoğunluğun e, öyküleri bu kitaplara giriyor. E, bu diziden e, toplam 11 kitap yayınlandı. Biz 6 yıldan beri bu projeye katılıyoruz. Altı yıl geçen altı yıl içerisinde 140 öğrencimizin öyküsü jüri tarafından beğenilerek bu kitaplarda yayınlandı. Bu da çok yani altı kitapta. Evet. evet. Ve evet. bunların içerisinde müthiş yetenekler var. Yani gelecekte Almanya'da sadece dönercilerimiz olmayacak. Süpermarketçilerimiz olmayacak, yazarlarımız da çıkacak. Bu çok ben iyi bir gelişme tabii. Evet. <gülüyor> Körn Radyosu'nda bu akşam haftanın konuğu eğitim bilimci, öğretmen Celal Aydemir'de. Stüdyomuza kadar ta Esin'den buralara kadar geldiğiniz için bugün bir de trafikte aksamalar yaşamışsınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek kuşakların biçimlendirilmesinde Almanya'da ve her yerde aslında eğitimci olarak çok önemli olarak görülen bu görevinizde e, hedeflerinize ulaşmanızı dileriz. Teşekkür ederim. Evet, günün duyurusundayız değerli dinleyenler. Konya Radiosu, günün duyurusu. Berlin'de 1998 yılında kurulan Türk Musikisi Konservatuarı, o zamandan bu yana yüzlerce çocuk ve gence eğitim verdi veriyor. Nuri ve Halime Karademirli'nin kurduğu bu müzik okulunda Türkiye'deki konservatuarlarla aynı eğitim programı sunuluyor. Türk, Yunan, İtalyan, Alman ve daha birçok kültürden çocuğun eğitim aldığı okul her öğretim yılının sonunda da öğrencileri ve profesyonel konuk sanatçıların katılımıyla bir kapanış konseri veriyor. Bu yıl Dünden Bugüne başlığı altında verilecek konser 2 Temmuz Cumartesi akşamı. Konservatuvarın hocalarından ve koronun yönetmenlerinden Engin Süel Özgen. Dünden Bugüne adlı konserimiz pop müziğinin ilk şarkısından başlıyoruz. Bak Bir Varmış Bir Yokmuş partisi bu İram Gencer'e ait. Yabancı bir besledir ama sözler Türkçe yani ilk Türkçe pop şarkısı Bak Bir Varmış Bir yokmuşla başlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş gidiyoruz işte yani 70'lerden 80'lere 90'lara 2000'lere kadar Yaklaşık 20 parçamız var Hepsi hit olmuş şarkılar Bu şarkıların yaklaşık yarısından fazlasını Koroya söyleyecek 7-8 tanesini de solistlerimiz var Küçük solistlerimiz Onlar söyleyecekler Toplam olarak koromuz 20 kişi Orkestrada on, yaklaşık 35 kişilik bir topluluk yani hem koro hem orkestra olarak. bana delireceğim bana oğlum ölecek siyah gözler uğruna. Türkiye'den saz sanatçılarının da katılacağı Berlin Türk Müzikisi Konservatuvarı'nın konseri Cumartesi akşamı saat 20.30'da Werkstatt der Kultur'un mekanında. Adres Wiesmannstrasse 32 Berlin. 70'lerden günümüze popüler ve klasik eserlerin icra edileceği konsere girişte tam bilet 15, indirimli 10 euro. Berlin pası olanlara ise sadece 5 euro. Ailecek gidebileceğiniz bu konser, annenizi, babanızı, teyzenizi, amcanızı, komşunuzu da alıp gidebileceğiniz nadile etkinliklerden biri. Biletlerinizi hemen alın. Bir kez daha tekrarlayalım Berlin Türk Musikisi konservatuvarının konseri cumartesi akşamı saat 20.30'da Wiesmannstraße 32 adresindeki Werkstatt der Kultur'un adlı mekanda. Sevgili Berlin'in dinleyicilerimiz bu etkinliğe katılmamak için eğer... Futbol fanatiği değilseniz cumartesi akşamki Almanya-İtalya maçı dışında hiçbir engeliniz yok bizden söylemesi. Bu arada e, vedalaşma zamanımızın da geldiğini görüyorum. Yarın akşam sizlere artık yeni dönemde internet sayfamızdaki yayınımız üzerinden sesleneceğiz. E, yayın içerisinde ayrıntılı e, olarak size bunu aktardık ne olduğunu ne olmadığını. Saat 18'de 18.30 arasında yayınımız ama radyo müptelası olanlar bizi saat 20'de bir kez daha Alıştıkları frekans üzerinden radyo üzerinden de dinleyebilecekler. Bu akşamki yayın ekibimiz editörümüz Elmas Topçu ve mikrofonda ben Çelik Akpınar'dan oluşuyordu. Yarın akşam internet sayfamızda ve radyo başında buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sommer in der Stadt und wir starten durch. Mit vielen neuen Ideen und neuen Angeboten. Jeden Abend eine neue Musikshow mit den besten Sounds der Welt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat. Alle Sprachensendungen gibt's jetzt schon um 18 Uhr. Gleichzeitig im Netz und ab 20 Uhr im Radio. Wir senden jeden Tag auf Türkisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und für Südosteuropa. Und neu dabei unser Angebot auf Arabisch. Lasst euch überraschen vom Cosmo Festival Sommer. Wir schicken euch zu den großen und kleinen Musikfestivals in ganz Europa. Das alles ab Juli bei Funkhaus Europa. Der Sound der Welt.